Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihine'ssein. Hükmü seb-i Asra zamana sövmenin hükmü nedir? Sebbu deryan kasem ile sel Asra sövmek 3 şekildedir. Birincisi enyaksu del habere mahza dunel lovmi knamaksızın sadece bir haber kastıyla bir insan bir meseleden bahsederse zamanla ilgili. Hada caizim bu caizdir. Mesela adam diyor ki min şiddeti harri Bugünün sıcağından diyor sıcağı çok şiddetliydi. Çok yorulduk diyor sıcaktan çok yorulduk diyor. Ve hatta bugün çok soğuktu diyor. Çok sıkıntı çektik diyor. Bunun gibi sözler e, caizdir. Çünkü e, burada sadece adamın e, söyleyiş tarzından da belli. E, haber verme kastı olduğundan bu caizdir. İkincisi fa'il, Zamana sövüyor ve sövdüğü zaman da şuna inanıyor. Gerçekten fail, gerçekten bu işleri yapan zamandır diye inanırsa. Mesela diyelim ki hayrı ve şerri çeviren zamandır diye inanırsa bu hem de büyük bir şirktir. <gülüyor> Mesela olayları Allah'tan başkasına nisbet ederse. Misal diyelim ki e, deprem oluyor. Deprem olmasının sebebini adamlar işte şu fayi hattından böyle olduğundan, şu şuradan geçtiğinden, bu buradan geçtiğinden sebebi Allah'ın dışında başka sebeplere bağlayarak işte deprem oldu, e, sel oldu, çeşitli afetler oldu deyip ee, hiçbir zaman mesela haberlerde şu olmaz. Allah Celle Celaluhu'nun bu bizi sınamasıdır. Allahu Teala bunu böyle istemiştir. Belli insanların ölmesini, belli insanların sakatlanmasını ve diğer e, insanların da bundan dersler çıkartmasını arzulamıştır gibi misal hiç böyle haberlerde bir kere olsun buna benzer bir şey söylemezler. Sonuç olarak da mesela de yürek konuşuyor. Zaman her şey ilacıdır. Ha aynen. Onlar da şey mi Yok, eğer bu mesela şöyle bir ifade geçer bir kitapta mani beyan bir de ifadesi mani beyan Bedi'yle ile ilgili bir telhıs adı bir kitapta. Mesela bir Emmet er-Rabiul misali geçer. Bahar yeşilliği bitirdi. Bu Müslüman ağzından çıkarsa buradan kasıt mecazdır. Bir kafirin ağzından çıkarsa hakikattir. Yani Müslüman bilir ki bahar geldi ortam yeşillendi dediği zaman Müslüman gerçekten Allah Celle Can Yaptığına inanıyor. Ama baharın gelmesi ni Allahu Teala bir sebep olarak yarattığını söylüyor. Ama kafir olan bir insan hakikaten öyle inanıyor, öyle söylüyor ve insan gerçekten öyle inanırsa kafir olur işte batıl değil. Not, not Yok not batıl oldum. değil. Not Ama not. insan inanırsa ki işte doğadan dolayı böyle güzellik oluyor. Doğadan dolayı böyle yağmur yayıyor. İşte tabiat afetlerinin olmasının sebebi işte e, şundan dolayıdır, bundan dolayıdır. Allah'tan başka sebeplere bağlarsa sen adama e, allah Teala'yı diyorsun ki gerçekten bunları böyle yaratan Allah-u Teala'dır. Adam derse ki tabii ki allah Teala'dır da hani bu işte ne bileyim e, bulunduğumuz konum itibariyle böyledir vesaire bir takım ee, başka sebepleri zikretmek istiyorsa bu caiz ama dirik onlara bağlıyorsa Allah Teala'nın yaratması diyorsun o da buna karşılık diyor ki adam dedi ne alakası var diyor mesela haşa hatta bir ara Türkiye'de birisi e, Allah Teala'nın bu deprem e, başımızın e, başımıza vermiş olduğu bir imtihandır bir beladır dediğinden ne oldu adamı e, içeri aldılar yani cübbeli ha evet, onu dediğinden dolayı içeri aldılar evet çocuklar büyüdü mü onlar da zina yapacaktı. Onun için çocuk öldüler. Yani tabii ki Allah Celle C Evet <gülüyor> Allah Celle Celalhu e, hiçbir zaman için şey kastetmiyor. E, ölen insanlara zulmetmiş olmuyor. Yani bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Başımıza gelen olaylarda e, hiçbir kimseye zulmetmiyor. Hiçbir kimseye de torpil geçmiyor Allah Teala ve hiç kimseyi de atlamıyor. Yani mesela diyelim haç Allahu Teala'da böyle bir şey yok. Yani birçok insanlarla meşgul olurken falancayı unuttu haşa. <gülüyor> la yedillu rabbi ve la yinsa. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Üçüncüsü de en yesübbeddehra ve ve ya'tekud ennel fa'ile huvallah. <gülüyor> zamana sövüyor ama zamana söverken biliyor ki o zamandan kastettiği Allah'tır. Bunu söylese yine de kafir olur. Ancak şu var ki bazı hoşuna gitmeyen yollar ee, söyler ama sövmüyor. Hoşuna gitme meseleleri söylerse haram olmuş olur. Çünkü bu e, sabra zıt olan bir şeydir. Sabretmesi gerekirdi ama bu küfür değildir. Ama eğer Allah'a sövecek olursa ve o sözünden de Allah'ı kastederek e, zamana söverse bu zamana diyor başlayayım diyor bu kadere diyor başlayayım diyor adam sövüyor mesela. E, bu hava şarttağı da ne diye sö sövüyor adam o zaman ne olur? Kafir olur. Ama sadece ya bu hava ne kadar da bozdu bugün. bunu söylemesinde bir şey yok. Ve, ama şu var, eğer adam onu kötü görürse ya bu şah hava şartlarında yaşanılır mı? Böyle şeyler olur mu? Ne kadar da sıkıcı e, deyip isyan ifadeleri olursa bu haram. Anladık değil mi? Kastedecek. efendim kastedecek. E, tabii yani bu e, sonuçta şu var. Biz buna e, sabrediyoruz ama biz sadece bir haber verme anlamında söylüyoruz. Evet. Diyoruz ki Almanya hava şartları Türkiye hava şartlarına nispeten çok daha kötü. Bu bir nedir? Bir haberdir. Bir meseleyi bildiriyoruz. Veyahut da çok sıcak olan yerler var mesela Afrika. Çok soğuk olan yerler var tabii ki. Ama biz inanıyoruz ki Allah Celle Celaluhu bunların her birisinin böyle olmasını murad etmiştir. Hükmür redabil kader. Kadere razı olmanın hükmü kadere razı olmanın hükmü vaciptir. Çünkü لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الرِّضَ بِرُبُوبِيَّتِ اللّٰهِ Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetine razı olmanın tamamlanmasındandır. Dolayısıyla her mümin Allah Celle kazasına, hükmüne ne olacak? Teslim olacak. وَلَكِنَّ الْمَقْدِيهُ وَالَّذِ ف۪ي tafsil. Ama Allah Celle Celaluhu'nun takdir etmiş olduğu yani Kazasının gerçekleştirmiş olduğu olaylarda detaylar vardır. Mesela diyelim ki <gülüyor> hükmetmek, bir işin olmasını istemek ve onu yaratmak Allah'ındır. Allah'a aittir, Allah'ın fialidir Ama o yapılan iş farklıdır. Bunlar da üç kısımdır. Birincisi razı olmak vacip olan var, razı olmak haram olan var, razı olmak müstehap olan var. Yani allah Teala'nın kazasına değil de allah Celle Teala'nın o yarat kazasıyla hükmetmiş olduğu o işe razı olmak farz olan var, razı olmak haram olan var, razı olmak müstehap olama. Üç kısım. Yani Allah-u Teala'nın o yaratmış olduğu şeylerin bazılarına rıza göstermek farz, bazılarına rıza göstermek haram, bazılarına rıza göstermek müstehap. Şimdi nasıl bunlar? Mesela masiyetler de Allahu Teala'nın istemesiyle oluyor ve Allahu Teala'nın yaratmasıyla oluyor. Mesela bir kul günah işliyor. Sen bu günaha razı olman mı lazım? Yok. Razı olmayacaksın. Ama onu Allahu Teala yarattı. Ona razı olmayacaksın. Sen o münkeri gördüğünde, o haramı gördüğünde, o maniyeti gördüğünde sana gereken nedir? Ona rıza göstermeyip onu ona karşı gelip onu engellemeye çalışman lazım. Sonuçta bu da allah Teala'nın kazasıyla, allah Teala'nın hükmüyle gerçekleşmiştir. Ama bunlar rıza gösterilmez. Bu rıza gösterilmesi haram olan kazadandır. Yani Allah-u Teala'nın hükümlerindendir. <gülüyor> Tabi ki allah Teala onu bir hikmetten dolayı yaratmıştır. Hikmeti olmasaydı onu gerçekleştirmeyecek. Yani insanların birbirini öldürmesi İnsanların içki içmesi birilerine zarar vermesi vesaire ne gibi masiyet varsa zina etmesi, hırsızlık yapması, içki içmesi bunlar mahiyettir Allah Teala bunu yaratmasında bir hikmeti var ve Allah Teala yarattığı nedir mutlaka hayırdır değil mi? Ama yaratmış olduğu bu bazı şeyler mesela masiyetlere rıza gösterilir mi? Göstermez. Hani bize ya birisi çıkıp derse ki Allah Teala istiyordu, Allah Teala biliyordu bunu yapacağımı. Allah Teala yarattı ki ben bu işi yaptım ben bu günah işledim derse diyeceğiz ki evet Allahu Teala yarattı bunu. Senin işlediğin bu günahı Allahu Teala yarattı ama bu rıza gösterilmemesi gereken bir hükümdür. Yani Allahu Teala'ya karşı gelme değil bu. Allahu Teala'nın o yaratmış olduğu o fiili o kul gerçekleştirdiği zaman beni imtihan etmek için de yaratıyor değil mi? O ortada mahiyet var bakalım öteki kulum ne yapacak? Veya o mahiyeti işleyen adam Acaba o masiyetinden vaz mı geçecek? Acaba tevbe edecek mi? Ve hatta bazen olur ki kul bir masiyet işler, işlediği zaman o kadar pişman olur, o kadar pişman olur, o kadar pişman olur ki yani masiyet işlemediği halden daha güzeldir o insanın hali. Yani adam normal halindeyken o masiyeti işlemediği zaman o kadar Allah'a takvalı değildi. Ama adam bir masiyet işliyor, o kadar pişman oluyor, o kadar nedamet duyuyor, o kadar gözyaşları döküyor, teheccüdde kalkıyor, Allah yalvarıyor, ya Rabbi ben bunu işledim çok pişman oldum. Yalvarıyor, yakarıyor böyle, devamlı Kur'an okuyor, sadakalar veriyor. Ne oldu bunlar? Bir, o masiyet peşinden birçok hayrı getirdi. Yani sonuçta allah Teala masiyet yaratması mutlaka hayırdır yani. Şer allah Teala yaratmaz. Kul nazarında şerler olabilir. Bunu önceki derslerde de dedik. Ama e, Allah-u Teala'nın yarattığı mutlaka nedir? Hayırdır. Ama biz onu anlayabiliriz veya anlayamayız. Yani o hayırı biz nasıl? Bunda hayır var, nasıl yok? Bazı şerlerde, şer gözüken şeylerde bizde. Onda nasıl hayır var, nasıl yok? Onu biz belki fark edemeyebiliriz. Hocam evet. kötü şey yaptı yani Tövbe ettiysen bunlar şeye mi dönüyor? Nusibette Beni de çok ilgilendiriyordu bu işe. Günahlar hasenata tebdil ediyor allah Teala. Tövbe edersen. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelan sâlihan fûlâkü beddülullâhu seyyâtim hasenat. allah Teala günahlarını e, sevaba çevirir. İşte İşlediği o günahları sevaba çevirir. Ne zaman adam tövbe ederse, e, salih ameller işlerse o işlediği Dün günahlardan vazgeçirsin. O musibete Neyler diyor öyle bir şey yok. Haram, yani e, haram işledin diyelim hızlı yapma. Tevbe ettiysen niye musibete dönecek ki? Yani, yani musibet mi? olmuş. Şimdi niye ben yaptım ki? Şimdi sen hiç yapmadın ben yaptım. He. Ama ona tevbe ediyorsun. Belki o tevbe etmeden musibetler verebilir Allahü Teala. allah Teala kuluna demin dedi ya musibet vermesiyle zulmetmiyor. Veyahut da musibet vermesi illa bir günahtan dolayı değildir. Evet. Evet. Bazen günahtan dolayı da verir musibetler. Ama illa o musibetten dolayı günah şey e, illa o günahlarından dolayı musibet verecek değil yani. Anlaşıldı mı? Olmuyor ki sanki Allah bir, bir, bir, bir, nispet ediyorsun yani. Neyi? Musibeti öyle, mi? Ya, öyle yani. Tab Allah tabi ki Allah Teala nispet edeceksin. Ama bileceksin ki o hayırdır senin için. Gelen musibetler Tamam şu ayet kermi de Rabbi'miz biliyor ki, vema asabikum min musibetin, febima kesabet i'dikum. Sizin başınıza gelen her bir musibet sizin elinizle işlediğiniz günahlardan dolayıdır. Ama başka bir ayette de diyor ki Rabbimiz. Kul kullum minindilâ. de hepsi Allah katındandır. He birisi ne? Musibetin başına gelme sebebi senin işlediğin günahlardır. Ama onu asıl gönderen kim? allah Teala. Öyle yani. Yani ikisi de doğru. Hem kuldan hem Allah'tan. Ve levle enne min ve Ama masiyet olduğu zaman ona rıza göstermememiz lazım. O masiyeti ortadan kaldırmak için çaba sarf etmemiz lazım. Bir de var ki rıza göstermemiş göstermemiz gereken hükümler var. Ne gibi? Şereh hükümler gibi. Allah Teala namaz kılıyor. Bittiysen kılacaksın. Yani o canın istediği istemediği illet ona rıza göstereceksin. Razı olman gerekir. Şeriatın hükümlerine ise veyahut da insan diyelim ki allah Teala zinayı haram kıldı. Kulu hiçbir şekilde ona yanaşamayacak. Yanaşamadığı gibi de ona rıza gösterecek. Veya da her işinde illa Kur'an ve sünneti müracaat etmesinin gerekli olması. İlla buna rıza gösterecek. Ve kısmin thalifi yüstehabbur reda bihi ve yecibus sabur üçüncü kısım vardır ki ona rıza göstermek müstehaptır iyidir ama eee Farz değildir ama sabretmek farzdır. Nasıl bir daha söyleyeyim? Üçüncü kısım var ki ona rıza göstermek farz değil. Şart değil yani illa ona rıza gösterecek değilsin. Ama ona sabretmek farzdır. Ne gibi? Kulun başına gelen musibetler gibi. Kulun başına musibet gelir... Musibet geldiği zaman herkes ona yani göstermez için rıza göstermemek ne demek? Rıza göstermemek demek yani ondan hoşnut olmamak demektir. Mesela diyelim ki e, yoldan Allah göstermesin. Kimsenin e, giderken çocuğu öldü, araba çarptı öldü. Şimdi bu kimi ister bunu değil mi? Bunun hiçbir kimsenin hoşuna gitmez. Ama farz olan nedir? Farz olan sabretmektir. Sabretmek farzdır bağırıp çağırırsan isyan edersen bunu mu alacaktın şu mu alacaktı böyle ileri geri konuşmalar far, şey e, haram bazen olur ki insanı küfre götür. O insan hoşuna gitmez kendi çocuğunun ölmesi bir yakınının ölmesi veyahut da sakatlanması vesaire parasının çalınması musibet bunlar. E, bunlara rıza göstermek zordur onun için rıza göstermek müstehaptır iyidir ama farz olan nedir sabretmek anlaşıldı değil mi? ali <gülüyor> sabırla rıza arasında ki fark nedir rıza göstermek enna sabru yekun fil la ma sabra sabır kişi bir meseleyi hoşuna gitmez ama ne yapar şeriat'a muhalif hareket etmez sabra engel olacak sabrın önünü kesecek amel işlemez rıza gösteren ne demektir Rıza gösteren bir insan sabretmekle beraber olaydan e, hoşnut olmama diye bir şey de olmayacak. Hiç kötü görme diye bir şey de olmayacak. Rıza göstermek o demek. Ama bu tabi zor bir iş olduğundan rıza göstermek bu, bu hususta müstehaptır. İyidir rıza göstermek şart değildir. وَلَا يَذَا قَلَى كُمُورٍ اِنَّ vacibun ve وَرْرَضَ مُسْتَحْبٌ Cumhur ulema bu hususta demiştir ki sabretmek farzdır. Rıza olması da nedir? Rıza göstermek de müstehaptır. Hükmü tasahhuti menel mesaib. Bu da buna benzer başka bir e, mesele. Musibetlere kızmanın hükmü. Başımıza gelen musibetlere kızmanın hükmü. Kızmalar dört mertebe üzerinde dedi. Mi yokmuş olduğumuz Fetva-i fetvasıydı, Bünü Evet, şimdiki mesele de soruluyor burada. Deniyor ki musibetlere bir insan kızarsa ne olur? Bu da diyor ki dört mertebededir musibetlere kızmak 4 mertebededir. Birinci, birincisi en yekunu bil kalbi ki ve igtaza mimma Allah alayhi Adam Rabbine içinden kızar. Vallahu Teala'nın takdir ettiğine de öfkelenir. Allahu Teala'ya değildi. Allahü Teala'nın takdir ettiğine öfkelenir ama Allahu Teala'da e, içinden kızması oluşur. Yani niye verdin ya böyle olmasaydı gibi bunu dile vurmaz, kalpte bu yine ama haramdır. Bu yine haramdır. Haş suresi 11. ayet kerime: "ومن الناس من يعبد الله على İnsanlardan Allah'a bir yönden ibadet eden vardır. Fe in asabe khayrun etma annabi. rast giderse, hayır ona isabet ederse mutmain olur, hoşnut olur, Allah'tan memnundur olur adam. Ve in asabetu fitnetun amallat Teala ona bir musibet verirse in ala vecih. Adeta dininden dönercesine Allah'a küskün gibi yaşar." khsarad dünya ve ahire Dünyası da zarardadır. Bu adamın ahireti de zarardadır. İkincisi ene kunu bil ve Yani mesela va okuyor, ağıt yakıyor. Ya bunlar niye böyle oldu? Bu ölmeseydi de ben ölseydim. Başka ölecek yok muydu böyle? İsen ifadeleri var. Bu da nedir? Haramdır. Şimdi Allah Celle Celaluhu'ya hakaret yok. Olaydan dolayı etkilenme var yani. Anladın evet. ee, Üçüncüsü de var. Adam organlarıyla şeyler yapıyor. E, sabırsızlık yapıyor. Mesela elbisesini yırtıyor. Tamam mı? Tokatlıyor, saçını yoluyor. Yani bu gibi şeyler. Bu da nedir? Haramdır. Çünkü sabra engeldir. Türkiye'de gördüm böyle. Burasını yırtmaya çalışıyor. Böyle bir olayda kızdır. Yırtmaya çalışıyor. Bunlar nedir? Yakasını yırtmaya çalışıyor. Bunlar nedir? Haramdır. Çünkü hiçbir zaman unutmamak lazım. Allah Celle Celalu hiçbir kimseye zulmetmiyor ve Allahu Teala istediği kadar karşıdaki adam ona zarar verebiliyor. Diyelim ki birisi birine zarar veriyor. Allahu Teala istediği için ve istediği kadar veriyor. Ve o adamdan ve o şahıstan ziyade Allahu Teala'yı düşünecek. Bunu allah Teala bunda bir hayır muradı diyor ki bunu böyle yarattı deyip sabredecek. Sabrın sonunda da Allah Celle, Celle ona güzellikler verecektir. وَالصَّبْرُ مِثْلَ اسْمِهِ مُرْرٌ مَذَاقَتُهُ lakin awaqibuhu اَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ Diyor ki şair şöyle güzel söylemiştir. Sabır adı gibi acıdır. Tadı da acıdır. Ee, ama onun sonucu baldan da tatlıdır diyor. <gülüyor> Üçüncüsü vardır ki Eee şey ikincisini söyledi. İkincisi sabır. Evet, ikincisi sabırdır. Fe ra enne hada şeyin thaqilun alayhi Bakıyor ki o başına gelen musibet onu etkiliyor ama tahammül ediyor, dayanıyor. Hoşuna gitmiyor o başına gelen şey ama sabrediyor. Diyor ki sabredeceğim diyor. Bu Allahu Teala takdir etmiştir. Acı bir şey ama diyor sabredeceğim diyor. Eee yahmi ibani mines. Çünkü iman var. İman onu Allah'a öfkelenmesinden, o olaya öfkelenmesinden ne yapıyor? Koruyor. Felesi vukuu ve demu hundu Onun için o olsa da olmasa da eşit diye bir şey yok. Olmadığı zaman daha çok seviniyor. Olduğu zaman hoşuna gitmiyor ama sabrediyor. böyle olması vaciptir. Çünkü farzdır. çünkü Allah Teala sabrı emrediyor. diyor. Sabiru inna lillahi ma'as sabirin 56. Allah Celle sabredenlerle beraberdir. 3. mertebe var ki rıza. Başına gelen musibete rıza gösteriyor. Allah'tan geldi diyor. Hiç, hiç şey yapmıyor, hoşnutsuzlukta duymuyor olaydan. Onun vardır bir bildiği diyor, teslimiyet gösteriyor. Bu nedir? Bu, bu güzel bir şeydir. Yok bunun güzel de var, bundan bir güzel daha var. Onu da söyleyeceğim şimdi. O adam için olsa da olmasa da aynı. Olması da yani o olay olsa da etkilenmeyecekti o kadar et, olmasaydı da etkilenmezdi. Bu adamın yapmış olduğu şey güzel bir şeydir. Ee, musibet zordur ee, ona zor geliyor yani her bir insana zor geliyor ama bu adam ondan dolayı etkilenmiyor. Ondan dolayı e, sıkıntı duymadığı gibi rıza gösteriyor. allah Teala bunu istemiş demek ki böyle diyor teslimiyet gösteriyor on bunun arkasında mutlaka güzel hayırlar vardır diye sabrediyorum. Sabrediyor ve rıza gösteriyor. Sabır deminkine değildi. Bunda sabırda artır rıza da var. İçinden çirkin görme de yok yani. Kerih görme de yok. Hoşuna gitmemezlik de yok. Dördüncüsü başına musibet geldiği zaman şükrediyor. diyor. Bu dördüncü mertebe. Başına musibet geldiği zaman şükrediyor. diyor. Bu da mertebelerin bu da mertebelerin en yükseği. Çünkü bir Müslüman biliyor ki başına gelen her bir musibetten dolayı Allah Celle Celaluhu onun hatalarını silecek. Diyor ki elhamdülillah Allah benim hatalarımı siliyor diyor. Ya Rabbi senin vermiş olduğun bu musibetten dolayı sana şükrediyor. Sana hamdolsun diyor. Bir hadis-i Teala'yı sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَا مِنْ مُسِبِتِنْ تُصِيبُ الْمُسِّمَ اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ Bu kadar geçiyor bu hadis Hiçbir musibet yoktur ki Müslümana isabet etsin. Hangi hangi sıkıntı olursa olsun Müslümana isabet ederse Allah Teala onunla Müslümanın günahını örter, siler. Ta ki hatta ayağına batan veyahut da vücuduna batan bir dikenle bile, hatta şeketü şakya ona batan bir diken vesilesiyle bile Allah Teala onun günahını siler. Evet. <gülüyor> Bu fetif bunu da söyleyen İbrahim Seymindi. Allahu Teala her yerdedir sözü ile ilgili fetva. E, diyor ki burada zekirat kıssatun fihi Radyoların birinde diyor. Zekirat kıssatun. Radyoların birinde diyor şöyle bir kıssa geçti diyor. Takul inne Çocuğun bir an, babasına soruyor. Allah nerededir diyor? Babası da Allah her yerdedir oğlum diye cevap veriyor. Böyle cevap vermenin Hükmü nedir diyor. Cevap. Bu cevap batılır ve e, bidatçı cehmiyelerin, muatezilerin sözlerindendir. E, ve onların yoluna gidenlerin sözüdür. E, ama doğru olan ehli sünnet vel cemaatin yoludur. Nedir o cevap? Allah Celle Celaluhu nerededir? Semadadır. Arşın üstündedir. Yaratmış olduğu ne varsa hepsinin fevkindedir. Ama ilmi her yerdedir. Ve i̇lmi her yerdedir. Kendi zatı Semada, yedi kat semanın üstünde, arşının üstünde yaratmış olduğu her şeyin üstündedir. Buna ayet-i kerimeler delalet ediyor. Mesela A'raf suresi 54 İnna arda Şüphesiz sizin Rabbiniz yedi kat semayı ve yeryüzünü altı günde yarattı ve sonra arşa istiva etti. E, i̇stivanın manası ehl-i sünnet e, indinde Huvel arş. Arşın üzerine çıkmaktır alviy liku bi celalil la subhanahu şekilde onun keyfiyetini Allah'tan başka bilen yok İmam Malik'in söylediği gibi el olayı bellidir Keyfiyet belli değildir buna iman etmek vaciptir ondan sonra sormak bidattır ومراد رحمه الله السؤال عن Bu وهذا المعنى جاء عن شيخه ربيع بن هبي عبد الرحمن ومروي عن ام سلمة رضي الله عنها وقول الجميع اهل السنته من الصحابه رضي الله عنهم ومن da دا olduğuna dair eee suresi ayet 12 fel lillahi Yüce olan, büyük olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Sadece hüküm. E, Fatır suresi ayet 10. İleyhi yas'adul kelimut tayyib. Hoş, söz, güzel söz onun yanına çıkar. Suud, bir ye, yükseğe çıkmak anlamında. Mesela e, Arapçada e, tas'adut ta'iratu denir. Mesela nedir? E, uçak kalkıyor, havalanıyor demektir. İleyyes aynı kelimeden geliyor. İleyyesa'dul kelim kıyıp hoş söz onun katına yükselir. Ve amlu's salihu salih amel de onun katını çıkar. Bu da delildir. Allah Celle Celal'in 7 kat üstünde olduğuna. Ve la yuhibduf zuma yed kat semayı taşımak Allah'a zorluk vermez. O'l ali'l azim o e, ali'dir, azimdir, yücedir. Bakara 255 Ayetel Kürsi'deki yani. Ondan sonra Mülk suresi 16 ve 15'in 16 ve 17. ayet-i kerimeler. E emintum men fis semada olan insanın olan zattan emin mi oldunuz? En yaksiye bikumul arda sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? ondan sonraki ayette yine aynı. Em emintum men fi's-semaa en yursila aleykum hasiba semada olan zatın sizin üzerinize taş yağdırmasından emin mi oldunuz? ve <gülüyor> fiayetin kiptirti mi hayatı la bin kitab birçok ayetlerinde Allahu Teala semada olduğundan bahsetmiştir. Ee, ve buna istiva ayetleri de aynı şekilde delaleti vardır. Bununla eli bidatların sözlerinin Allahu Teala her yerdedir sözü batılın en batıldır. Hulul inancında olanlar bu inançtadırlar diyor. Hulul ne demek? Yani e, tasavvuftaki insanlarda bu hülül inancı vardır. Yani Allahu Teala cisimlerin içerisine girdiğine inanmalar. Mesela adam şu kaleme e, diyor ki bu da bir Allah'tır diyor mesela. E, aynı bu Hristiyanlık inancında da var. Hristiyanı mesela şey ne diyor? Diyor ya Mevlana diyor e, bazen diyor ben Allah'a ibadet ederim bazen o bana ibadet eder. Niye? Çünkü kendisini de Allah görüyor her şeyi Allah görüyor. O Hristiyanlarda da var ya Hristiyanlar. E, Baba oğul inancı, e, oğul babada olduğu inancı, böyle bir üç bir oğul baba ruhul Kudüs'e bir üç üçü üç tane diyor, üçü de bir diye inanıyorlar. Böyle böyle bir inanç var. Yani, tesis inancı, evet. Aynen Hristiyanlarda olduğu gibi tasavvufçularda da böyle şeyler vardır de şey değil mi bu Allah nerede? O da yanlış. O da yanlış. Mekandan münezzehdir ifadesi yanlış. Çünkü Allahu Teala kendisine Arşı, e, şey her şeyi etmiştir diye yedi yerde geçiyor ve bir de şey de var. Eee cariyeye soruyor cariye de diyor ki nerede Allah? Sema'dadır diyor. Bel ve kufrun ve dalalun. Hatta Allah her yerde demek küfürdür ve sapıklıktır. Ve tekzibu lillahi allahu Teala yalanlamaktır. Ve tekzibu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de yalanlamaktır. Fimassah'anu min kevni rabbi fi sema. kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Ela te'amanuni ve ana eminu men fi sema. geçiyor bu hadis-i herif. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Siz bana güvenmiyor musunuz? yedi kat semada olan zatın güvendiği şahıs ben iken siz bana mı güvenmiyorsunuz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yedi kat semada olan zatın e, güvenilir e, olan şahsı ben olmama rağmen siz mi bana güvenmiyorsunuz buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Bu şeyde e, münafıklardan dedilerdi Peygamber Efendimiz'e işte adaletli olayı Muhammed dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de bu hadis-i herifi bu sözü onlara kullandı. Evet. Allah Celle Celaluhu her yerdedir sözünün hükmü diye yine ayrı bir fetva bu deminki okudum Binbaz'ın fetvasıydı <gülüyor> bu da cevap veriyor şimdi diyor ki Allah her yerdedir sözü batıldır ee, ne mutlak olarak ne kayıtlı olarak hiçbir şekilde bunun doğruluğu olamaz. Allah nerededir diye sorulursa ben semadadır denilecektir. O cariyeye sorulup onun cevap verdiği gibi. Allah nerededir? O da semadadır. Peygamber Efendimiz ne dedi? Ya'tika feyine mu'mine azadet bu mümindir dediydim. Ama e, bir insan derse ki Allah nerededir dendiğinde Allah vardır demek diyor bu e, cevap vermekten kaçmaktır. E, böyle kendince kurnazlık yapma çabasıdır. allah Teala her yerdedir demek Bununla zatını da kastederse Allah Teala'nın bu küfürdür. Çünkü bu gelen nasılları yalanlamaktır. Sem'i ve akli olan deliller ve fıtrat da fıtrattaki de nedir? Allah Teala her şeyin üstünde olduğunu söyler. Mesela Türkiye'de bile bakarsın adam namaz kılmaz, şudur budur. Allah'tan korktar. Allah yukarıda der mesela. Onlar bile biliyor bu işi. Yani evet. bakıyorsun hiç dinlen alakası yok böyle sarhoş. Allah yukarıda bak diye söylerler. Evet, bu da İbn-i fetvasıydı. Öteki fetvaya geçelim. Burada kalsın, yarım saat dedik, yarım saat burada kalsın. Çünkü burada biraz uzun. Ve ahiru davana ene, elhamdülillahi, elbül amin. Allah'ın Resulü'nün şehrine.